Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ee, biz bugün burada İstanbul'un kuzeyinde yok olmak üzere olan kuzey ormanlarını savunmak, dikkat çekmek, hep birlikte olmak için geldik. Biz kuzey ormanlarına gittiğimizde karşımızda gördüğümüz manzara güzel bir ormanlık alan, yaşaması, koruması gereken bir alan olarak görüyoruz. Ama ne yazık ki bazı insanlar orayı... Yapılaşılacak alan, rant elde edilecek alan olarak görüyorlar. Ve biz İstanbul'un kentlisi olarak son ormanlarımıza daima sahip çıkacağız. Ve burada yapılabilecek her yapılaşmaya, e, yapılacak her rant projesine karşı hesap sormak için burada olacağız. E, Kuzu Ormanları savunması... Ee, bu konuda öncelikle duyurayım ee, yapılabilecek şeyleri tartışmak için 7-8 Eylül'de Riva'da bir kamp düzenleyeceğiz. Ve bu kampımızda ormanlarımızı nasıl savunacağımızı hep birlikte tartışıyor olacağız. Ee, şimdi basın açıklaması yapmak için sözü Profesör Doktor Zeyrin Bayraktar Hoca'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü köprü ulaşım değil rant projesidir ormanlarımızı katleten mega rant projeleri durdurulsun. Sevgili İstanbullular, değerli basın mensupları, ulaşım politikalarının belirleneceği 11 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası açılırken Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden birisi olarak gösterilen üçüncü köprü ve Kuzey Marmara otoyol inşaatının ormanlarımızda yol açtığı tahripata bir kez daha dikkat çekmek, cinayete dur demek, Doğaya ve kente saygılı bir ulaşım alternatifini mümkün olduğunu yüksek sesle dile getirmek için sokaktayız. Hepinizin bildiği gibi 29 Mayıs'ta başlamış olan üçüncü köprü inşaatı daha şimdiden İstanbul'un kuzeyindeki ormanlarda telafisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmaya başlamış, günde en az 10 bin ağacın kesildiği bir orman katliamına dönüşmüştür. İstanbul'un akciğerleri parçalanmakta. İstanbul halkının temiz hava, içme suyu gibi temel halk, halklarının güvencesi ve yüzlerce canlı türünün yaşam alanı olan bir ormanlık alan içindeki canlılarla birlikte hızla yok edilmektedir. Bugüne kadar bilimin, çevre örgütlerinin ve İstanbulluların aksi yöndeki çağrılarına kulak tıkayan iktidar, güzergah hatalarıyla, hukuka aykırı uygulamalarla temelde bir rant projesi olan üçüncü köprü projesini ısrarla devam ettirmektedir. İstanbul'un kuzey ormanları sadece milyonlarca ağaç değil, içme suyu havzalarını, tarım alanlarını, dünyanın hiç başka hiçbir yerinde yetişmeyen bitki çeşitlerini, yaban hayvanlarını, kentin ekolojik koridorlarını, büyük piknik ve mesile alanlarını, doğal bisiklet ve yürüyüş rotalarını, Kuş göç yollarını, kumullarını ve kumsallarını barındıran doğal bir yaşam alanıdır. Bu ormanlar köprülerden önce İstanbul'un üçte ikisini oluşturan, şimdi ise sadece üçte birlik alana sıkışmış olan son doğal yaşam alanlarımızdır. Kuzeyden esen hakim rüzgarlar bu ormanların temizlediği havayı bize getirir. İstanbullular bu kadar betonlaşmaya karşın bu ormanlar sayesinde hala nefes almayı sürdürebilmektedir kent dediğin insandan başka nedir ki diye soran şaire katılıyorsak kuzey ormanları bu kentin akciğerleridir. Bu ormanların yok edildiği bir İstanbul artık İstanbul değildir. Ancak rant olmadan kalkınma olmaz diyen bir çevre ve şehircilik bakanının kestiğimiz ağaçları başka yere dikeceğiz diyen bir orman bakanının Alevi katla, katliamı bir efsanedir köprüye beş milyar para ödeyeceğiz. Bize bir buçuk yıla geri dönecek diyen bir ulaştırma bakanının ve milyonlarca ağaç diktik, yeşile hayranım, hastayım, hastayım diyen bir başbakanın yönettiği ülkemizde kuzey ormanları tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Üçüncü köprüyle başlayan bu tehdit, üçüncü havaalanı, Kanal İstanbul ve kuzeyde yeni uydu şehirlerin kurulması ve olası yeni yapılaşmalarla daha da büyüme tehlikesi içindedir. Bu kentin halkına sorulmayan, kentin planlarında yeri olmayan, demokratik ortamlarda tartışılamayan, bu mega projeleri bilimsel raporları ve hukuku hiç sayan bir anlayışla gerçekleştirilmek istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 169. maddesinde devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirler alır. Ormanlara zarar verilebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz denilmektedir. Ancak üçüncü köprü projesi ile iktidar asli görevlerinden biri olan ormanların korunması görevini yerine getirmemekte. Bu konuyu siyasi bir propaganda meslemesi haline getirerek orman ve tahribatını yaygınlaştırarak suç işlemektedir. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayollar Genel Müdürlüğü yetkilileri köprü inşaatının yol açacağı, doğal tahribatın üstünü örtmek için eee projede çevre ve etki değerlendirme zorunluluğunu anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde ortadan kaldırmışlardı. Ancak şimdi orman katliamını aylardır sürdüren aynı yetkililer projeye kredi sağlayacak uluslararası finans çevreleri istedi diye çet raporu hazırlamaya başlamışlardır. Meslek ve çevre örgütlerinin taleplerini danıştayın aksiyondaki karar sayan iktidar faiz lobisinin bu yöndeki talebini kabul etmekte sakınca görmemiştir. Katliamı sürdürülen Karayolları Genel Müdürlüğü bir yandan da çet raporunu hazırlarken bizler gerçekleri dile getirmeye devam ediyoruz. Kuzey ormanlarında gündeme getirilen mega rant projeleri ve bu projelerin yol açacağı yapılaşmalar kalkınma değil ancak bir cinayet olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu projeler bizlere nüfusu 20 milyonu aşan, sağlıklı içme suyu ve temiz havası olmayan, doğal yaşam alanlarını hızla yitiren bir kenti dayatmaktadır. Bu projelerle ne nüfus artışı, ne doğal yaşam alanlarının tahribatı durdurulabilir. Ne de İstanbul halkının temel bir hakkı olan ulaşım hakkı güvenceye alınabilir. Yüzlerce kez söylediğimiz gibi Üçüncü köprü projesi İstanbul'un ulaşım sorunu çözmeyecek aksine daha da ağırlaştıracak ağırlaştıracaktır. Halbuki milyonlarca liralık bu projeye akıtılan kaynaklarla doğal eşiklerinin sınırına dayanmış, nefes alamayan ve trafik keşmekeşine boğulan bir İstanbul yerine doğamıza, kentimize, yaşam kalitemize zarar vermeyen, rantı kalkınmayla özdeşleştirmeyen bir ekonomik gelişme yaratılabilir. İstanbul'un trafik sorununun çözümü üçüncü köprüyle değil, toplu ulaşımın, raylı sistemlerin, deniz ulaşımının geliştirilmesiyle dengeli ve planlı bir kentsel gelişmeyle mümkündür. İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Yol yakınken, henüz vakit varken bu katliama son verin. Kamulaştırma bedeli olarak ödemeyi üstlendiğiniz milyonlarca dolarlık kaynaklarımızı toplu ulaşımı, raylı sistemleri, deniz ulaşımını geliştirmeye ayırın. Bilim insanlarının raporlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün Boğaz'da İstanbul geçişlerine alternatif veratma önerilerine İstanbul İl çevre düzeni planının ilkelerini kulaklarınızı tıkamaktan vazgeçin. Ormanlarımızı katleden ve garant projelerini durdurun. Sevgili İstanbullular değerli basın mensupları bizler yalanlara karşı gerçekleri dile getirmekten el değmemiş rant alanları olarak görülen ormanlarımızı savunmaktan doğamıza, kentimize, yaşam alanlarımıza zarar vermeyen kentleşme, ulaşım ve kalkınma politikaları için mücadele, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizler gerçek doğadan soyut, yapay alanlarda yaşadığımız, plastik gıdalarla beslendiğimiz, çarpık kentleşme ve ulaşım politikalarına kurban edildiğimiz bir kent değil, Çocuklarımıza gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz bir İstanbul istiyoruz. Kamusal varlıklarımız olan ormanları gelecek kuşaklara borçlu olduğumuz bilinciyle mücadelemize devam edeceğiz. Bu yüzden diyoruz ki Gezi daha başlangıçtı. Mücadele Kuzey Ormanları'nda devam ediyor. Hepinizi mücadelemizin geleceğini tartışmak için 7-8 Eylül tarihlerinde Riva'da düzenlediğimiz Kuzey Ormanları Savunması Kampı'nda davet ediyoruz. Ormanına suyuna geleceğe sahip çık. Ormanına suyuna geleceğe sahip çık. Ormanına suyuna geleceğe sahip çık. Her yer gezi, her yer dilemiş. Her yer gezi, her yer dilemiş. Her yer gezi, her yer dilemiş köprü cinayet demektir. Üçüncü köprü cinayet demektir. Üçüncü köprü cinayet demektir. Termaye defa İstanbul dizimizi. Termaye